أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن إله إن الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أستعيذ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 يا أيها الذين آمنوا استقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سبيبا يفلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان بعد فانا اصف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في bundan önceki haftalarda peygamberlerin anlatmaya devam ediyorduk Adem Aleyhisselam'ın kıssasında kalmıştık. En son dersimizde, yani konuyla alakalı olan dersimizde tabii, şeytandan korunma yollarını anlattık. Bugün ise eğer Allah Azze ve Celle nasip ederse, kıssanın şu bölümünde kalmıştık, ondan sonrasını anlatacağım inşallah. Yani Allah, Adem Aleyhisselam'a ağaçtan yememesini emretti. Hem ona hem de hanımına dedi ki, وَلَا takraba هَذِهِ Şu ağaca yaklaşmayın, dedi Adem Aleyhisselam. Ve şeytan onlara o ağaçtan yedirebilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Her yoldan onlara yaklaştı ve netice itibariyle Adem Aleyhisselam ve eşi olan annemiz o ağaçtan yediler. Ağaçtan yedikleri zaman ağaçtan yer yemek Allah Azze ve da şöyle diyor. "Tabadetlahuma sevaatuhuma ve tasiga yahtifan <gülüyor> alayhima min Ağaçtan yer yemez onların e, Zinet yerleri, onların avret yerleri onlara açığa çıktı. Yani demek ki onun öncesinde Allah Azze ve Celle onları bir elbise ile kapatmıştı. Fakat o ağacın meyvesinden yedikleri anda yasak meyveden Allah onları örtüyü, onları süslediği perdeyi onların üzerinden kaldırdı. Ve onlar cennet yapraklarıyla avret yerlerini örtmek için bir çaba içerisine girdiler. Yani nasıl üzerimizi örtelim? Onlar bununla meşgulken örtünme peşindeyken Allah bu defa şöyle bir hitapta bulundu. قُلْنَهْ بِطَامِنْهُ جَمِعًا قُلْنَهْ بِطَامِنْهَا جَمِعًا İkiniz de, yani şeytan aleyhisselam, şeytana da, Adem aleyhisselama da hepsine birden diyor Allah azze ve celle, oradan aşağıya inin dedik diyor Allah azze ve celle. Yani, Adem aleyhisselam, Allah'ın yasakladığı ağaçtan yemekle beraber Allah azze ve celle onu cennetten kovdu. Allah azze ve celle onu cennetten yeryüzüne indirdi. Ben bugün kısanın sadece bu kısmı üzerinde duracağım. Ve konumuz da şu olacak inşallah. Allah'ın yasakladığı mahiyetlerin insan üzerindeki zararları. Şimdi biz bu kıssadan, bu kıssaya dikkat edin kardeşler. Allah Azze ve Celle bu kıssayı Kur'an'ın girişine ve Bakara suresine koymuştur. Bakara suresi nedir Kur'an için? Bakara suresi Kur'an'ın mukaddimesidir. Bakara suresi Kur'an'ın ön sözüdür. Yani mesela siz diyelim bir kitap okumak istediniz. Müellif önce kitabın ön sözünü yazar. Yazdığı ön sözün içerisinde de sizin kitapta ne ile karşılaşacağınızı size bazı kelimelerle, işaretlerle size gösterir. Hakeze Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in girişine Fatiha'yı ve Bakara suresini koymuştur. Daha sonradan gelecek olan bütün meselelerin özeti bu iki surenin içerisindedir. Siz Kur'an-ı Kerim'e başlar başlamaz sununla başlıyorsunuz. Bir, bir insan peygamber dahi olsa günah işleyebilir. Bir insan peygamber dahi olsa Allah Azze ve Celle'nin ona yasaklamış olduğu şeyleri yapabilir. Doğal olaraktan Allah Azze ve Celle size şunu söylemek istiyor. Ey insan sen de günah işleyebilirsin. Sen de günahkar olabilirsin. Günahın ne olduğunu doğru anla ve günahtan nasıl kurtulacağını da doğru anla. İkincisi ise Allah Azze ve Celle bize şunu öğretiyor. Ey insan diyor Allah'a işlediğin her günahın mutlaka bir karşılığı vardır. Allah'a karşı işlemiş olduğun her günahın mutlaka ama mutlaka bir karşılığı vardır. İbnül Kayyum Rahimahullah diyor ki, kulun şunu bilmesi şarttır. Zehirin beden üzerindeki tesiri neyse günahın da kalpler üzerindeki tesiri odur. Annemizi ve babamızı nimetler ve lezzetler darından yani cennetten sıkıntılar ve elemler darına yani dünyaya indiren günahlarından başka bir şey miydi? Nuh Aleyhisselam'ın kavmini azgın dalgaların içerisinde boğan, ad kavmini semut kavmini kulakları parçalayan bir çığlıkla helak eden, Lut kavmini taşların altında ezen, Firavun'u ve kavmini denizlerin içerisinde boğan acaba günahlarından başka bir şey miydi diyor İbn Kayyum. Yani bize şunu anlatıyor. Bak diyor geçmiş milletlere şunu göreceksin. Allah Azze ve helak ettiği bütün toplumlar günahları sebebiyle, Allah'a olan isyanları sebebiyle helak olmuşlardır. Bundan dolayı kardeşler şunu belki bilirsek günahla aramıza biraz daha mesafe koyabiliriz. Acaba günahların dünyadaki insana zararları nelerdir? Günahların, insana karşı günahların dünya hayatındaki karşılığı nelerdir? Bir, günahlar kalbi öldürür kardeşler. Bir, günahlar kalbi öldürür. Siz de şunu biliyorsunuz ki, oğlunun merkezi insanoğlunun kalbidir. Eğer kalp salah bulursa, insanoğlunun bütün amelleri beraberinde salah bulup düzelir. Eğer kalp bir defa fasit olursa, insanoğlunun bütün amelleri de beraberinde bozulur. Bakın aleyhissalatu vesselam, İmam Müslüm'ün Huzeyfe'den rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, ''Tû'radu'l fiten ve alâl-kulûbi ke'l-hasîr-i'ûden-'ûden'' ''Nasıl ki hasrın üzerindeki çizgiler gibi fitneler kalbe arz olmuş. Yani aleyhissalatu vesselam diyor ki, ''Bu sizin kalbinizdir, fitneler.'' Yani gerek şehvetler olsun, Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeyler olsun, gerek de şüpheler olsun, insanın kafasını karıştıran şeyler olsun, kalbe bir kere de gelmez. Bir kere de insanın kalbini istila etmez. Tane tane, parça parça, çizgi çizgi kalbe arz olur. Aleyhissalatü vesselam diyor ki: "Fe kalbin qalbin ushribaha Hangi kalp kendisine arz olan fitneyi içerse, kendisine arz olan fitneyi kabul ederse oraya bir tane siyah nokta konur. Yani mesela diyelim sen yolda gidiyorsun. Güzel bir kadınla karşılaştın. O senin için fitnedir. Yani senin kalbinin o anki fitnesi, senin yolda görmüş olduğun kadındır. Sen ona nazar ettiğin anda, kalp o fitneyi içmiş demektir. Ve senin kalbine siyah bir tane nokta konuyor. Müslümanlarla bir mecliste oturdun diyelim. Oturmuş olduğun mecliste, mesela gıybet o anda senin kalbine arz olunmuş olan bir fitnedir. Sen o gıybete kulak verdiğinde, ortamı terk etmediğinde, itiraz etmediğinde senin kalbine anında bir tane nokta konmuş oluyor, siyah bir nokta. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكته بيضاء hangi kalpte bunu inkar ederse yani haramla karşı karşıya geldi, mahviyetle karşı karşıya geldi, yüzünü çevirdi, kulağını kapattı, ağzını kapattı, elini çekti mesela Allah Teala onun kalbine beyaz bir nokta koyar. Aleyhissalatu vesselam diyor ki hatta tasira ala qalbeyni ta ki iki tane kalp haline gelir. Yani fitneler arz olunan kalpler sonuç itibariyle iki kalp haline gelir. Bir Kalbin ebyada, Ben beyaz bir kaya taşı gibi bir kalptir. La <gülüyor> tedurruhu fitnetum mâdâmeti semâvâtu vel ard. Yerler ve gökler devam ettiği müddetçe hiçbir fitne ona zarar vermez. Yani o kadar Allah Azze ve isyanlarına karşı hassastır ki, her isyana karşı gösterdiği hassasiyetle Allah Azze ve Celle onun kalbine bir tane beyaz nokta koy. Ve bu beyaz noktalardan sonra kalp bir kaya haline gelir. Nasıl ki rüzgar kayaya etki etmez, Yağmur kayaya etki etmez, insanlar kayayı yerinden oynatmaz. İster şehve, şehvet, ister şüphe, insana arz olsun, insana hiçbir zarar vermez. Ve kalbin aswada, mirbaddan, kelkuzi mujhiyen. Ve bir de kapkara ters dönmüş bardak gibi bir kalp vardır. Yani artık o kadar çok Allah Azze isyan etmiştir ki Allah Azze onun kalbini ters çevirmiştir diyor Peygamberimiz. Ve kapkara bir kalptir diyor. La yarifu me'rufen. وَلَا يُنْكِرُوا مُوْكَرًا Ne iyiliğin ne olduğunu bilir, ne de kötülüğün ne olduğunu bilir. illa مَا اُشْرِبَتْ مِنْ هَوَهُ Hevasına uygun olan dışında hiçbir şeye iyilik de demez. Hevasına uygun olanın dışında hiçbir şeye kötülük de demez. Bakın kardeşler, bu kalpler farkındaysanız, aleyhissalatu vesselamın benzetmesiyle sünger gibidir. Sünger gibidir. Hangi ortama koyarsanız, o ortamı, hayrını da, şerrini de böyle sünger gibi içerisine Çekiyor, diyor aleyhissalatu vesselam. Ve her yapmış olduğumuz şey, tabiri caizse bir sonrasını tetikliyor. Mesela bizim bugün işlemiş olduğumuz bir günah, işlemiş olduğumuz bir masiyet, aslında ileride kalbimize yönelik bir problemin de başlaması demektir. Bunu Allah Resulü başka bir hadiste şöyle söylüyor, İmam Ahmet ve İmam Firmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste. İşte diyor, kul günah işlediğinde siyah nokta konur, işte beyaz nokta konur, bu kısmı anlatıyor. Devamında şöyle diyor, intabe." ve وَاسْتَغْفَرَهْ سُقِلَ قَلْبُهُ Kul tövbe ederse, günahtan elini çekerse ve Allah'tan istiğfar dilerse kalbi parıldar. ve inzadet زَادَهْ Hatta يَعْلُوَ قَلْبَهُ Şayet ziyadeye giderse, günahları artırmaya devam ederse, siyah noktalar da beraberinde artar. Ta ki bütün kalbini kuşatıncaya kadar diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bakın kardeşler bu kalpler hayır da şer de merkezi bu kalptir. Doğal olaraktan işlemiş olduğumuz bütün günahlar, işlemiş olduğumuz bütün masiyetler kalbimizi dedeliyor kalbimizi. Yani onun sonrasında biz ne kadar hayırlı bir şey yapmak istersek isteyelim, kalp bir defa karardığı zaman artık buna müsaade etmiyor. Yani beyin gibi düşünün. Mesela beyninden özürlü olan bir adam, ne kadar ona eğitim verirseniz verin, ne kadar onunla ilgilenirseniz ilgilenin, davranışlarının merkezinde problem olduğundan dolayı onun davranışları düzelmez. Onun davranışlarını düzeltemezsiniz, mümkün değil. Kalbi hastalıklı olan insan da böyledir. Siz ne kadar ona hayır verirseniz verin, ne kadar onu hayır ortamına sokarsanız sokun, ona bir faydası olmaz. Çünkü şeydir, kalbi bir defa bozuktur, doğal olaraktan davranışları da beraberinde bozuktur. Bakın bununla alakalı çoğu zaman anlattığım bir örneği tekrar tekrar anlatacağım. Çünkü Müslümanın gerçekten dikkat etmesi gereken bir örnektir bu. <gülüyor> Allah Azze ve Celle Tövbe Suresinin en sonunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la muhatap olan insanları Allah Azze ve Celle iki kısmı ayırıyor. Bakın kardeşler bu ayetlere dikkat edin. Allah Azze ve Celle şöyle diyor. Ve مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اِيمَانًا Bir sure indirildiği zaman onlar birbirlerine sorarlar. Bunlar Peygamberimizin cemaati. Yani Medine'de bulunan insanlar. Onlar birbirlerine sorarlar. Bu sure hanginizin imanını arttırdı? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ا۪يمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ İman edenlere gelince inen sureler onların imanını arttırır ve onlar müjde halindedirler. Yani sürekli böyle Allah'ın müjdesi, Allah'ın vaadi onların üzerindedir. ve الَّذ۪ينَ fi قُلُوبِهِمْ maradun, Kalplerinde hastalık olanlara gelince فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلَى رِجْسِهِمْ kafirun onların kalplerindeki hastalığa daha da fazla hastalık katar ve onlar kafir olaraktan can verirler. Bakın kardeşler, anlatmış olduğum bu ayetlerde Medine'yi anlatıyorum. Peygamber'in mescidi var. Konuşan kişi Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Konuştuğu şey Allah azze ve celle'nin ayetleri ve onu dinleyen insanlar da Peygamberimizin terbiyesinde yetişen insanlar. Peygamberle beraber cihada çıkan, Peygamberle beraber namaz kılan, Peygamber'e infak eden insanlar. Peygamber ayet okuduğu zaman bir grup insanın imanı artıyor, bir grup insanın hastalığı artıyor. Yani bir grup insanın imanı artıyor, bir grup insanın hastalığı artıyor. Peki aralarındaki fark ne? Hastalığı artan insanlar için Allah azze ve celle diyor ki feem llezinefi kulubhi maradun kalplerinde hastalık olanlar. Yani bir insan günahlarla kalbini hasta hale getirmişse o insana peygamberi de getirseniz peygamber ona Allah'ın ayetlerini de okusa o insanın üzerinde hiçbir hayır hiçbir olumlu etkisini göremezsiniz. Çünkü hayatının merkezi olan kalp bir defa bozulmuştur. Şimdi mesela Müslümanlardan birçoğu kere şöyle bir soru soruyorlar. Yani aynı zamanda bu anlattığım bu sorunun da cevabıdır. Ders dinliyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, kitap okuyoruz, vaaz dinliyoruz ya hiç etkilenmiyoruz yani kalbimizde zerre kadar bir kıpırdama söz konusu olmuyor. Veyahut da ortamda etkileniyoruz. Ortamda bir şeyler hissediyoruz. Fakat o ortamdan kalkıp gittikten sonra onun etkisini tamamen unutuyoruz. Niye kardeşler? Bu bizimle alakalı bir mesele değildir. Bu kalplerle alakalı bir meseledir. Buradan şunu anlamalıyız. Demek ki masiyetlerle kalbimizi o kadar çok karartmışız ki masiyetlerle kalbimizi öyle bir ters çevirmişiz ki artık Allah'ın ayetleri de Peygamberin hadisleri de, müminlerin vaazları da bizim kalplerimize etki etmiyor demektir. Ki bu da zaten insan için en büyük hüsrandır. Yani düşünün, Allah Azze ve Celle bu Kur'an'ı niye indirdi? Misal, Allah Azze ve Celle bu Kur'an'ı indirdiğinde şunun için indirdi. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ lil لِلْمُؤْمِنِينَ Biz bu Kur'an'ı müminlere şifa olsun ve müminlere rahmet olsun diye indirdik diyor Allah Azze ve Celle. هذا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًا bu kitap, bu indirmiş olduğumuz beyan, bu açıklama müminler için, müstakiler için hem bir hidayettir hem de bir yol göstericidir diyor Allah Azze ve Celle. Bir öğüttür diyor Allah Azze ve Celle. E şimdi ben namazda Kur'an okuyorum, gün içerisinde Kur'an okuyorum, bulunmuş olduğum meclislerde Kur'an okuyorum, kitap okuduğum zaman Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyorum. Fakat Kur'an-ı Kerim'in ayetleri benim üzerimde hiçbir etki göstermiyor diyelim. Veyahut da beni değiştirmiyor. Mesela ben bu hayırdan mahrum kalmış iseme Demek ki ben kalbimi masiyetlerin siyah noktalarıyla, masiyetlerin kötülüğüyle kalbimi heder etmişim demektir. Ondan dolayı kardeşler, bu Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden faydalanmak istiyorsak, önce günahlarla aramıza mesafe koyacağız. Günahlarla aramıza mesafe koyacağız ki kalplerimiz parıldasın. Parıldasın ki Allah'ın nuru olan kitabıyla ve Resulünün sünnetiyle buluşsun. Yani ortaya bir eser, bir netice çıksın. İkinci olaraktan kardeşler, Masiyetin insan üzerindeki en kötü tehlikelerinden bir tanesi. Masiyet kardeşler, insanla Allah arasına bir vahşet koyar. İnsanı Allah'tan yabancılaştırır. Masiyet, insanı Allah'la insan arasına bir mesafe, Allah'la insan arasına bir uzaklık koyar. Şimdi bakın kardeşler, Allah azze ve celle kendini bize tanıtırken şöyle tanıtıyor. Diyor ki, وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْفِتُ bihi نَفْتُهُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Kasem olsun ki insanı biz yarattık. Ve insanın nefsinin ona verdiği vesveseleri dahi biliriz diyor Allah Azze ve Celle. Onun içinden geçirdiği düşünceler bile bizim yanımızda bellidir. وَنَحْنُ akrabu إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوريد. Ve biz ona burada duran şah damarından daha yakınız diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle diyor هُوَ مَعَكُمْ Nerede olursanız olun Allah Azze ve Nerede olursanız olun Allah Azze ve Celle beraberdir. Allah insana bu kadar yakınken, Allah Azze ve Celle insanla bu şekilde beraberken, insanın kendini Allah'tan uzak hisset, hissetmesi normal olan bir şey midir kardeşler? Mümkün değil. Normalde bir insan sanki Allah Azze Celle onun yanındaymış, sanki Allah Azze ve Celle'nin karşısındaymış, sanki sırtını dayadığında tevekkül mesela bahsediyorum sırtını dayadığında alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye dayayacakmış gibi kendini Allah Azze ve Celle'ye yakın hissetmesi gerekiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle kendini bu şekilde tanıtıyor. Ama şimdi bir kul düşünün, kendini Allah Azze ve Celle'den uzak hissediyor. Yani Allah'la onun arasında neredeyse hiçbir yakınlık yoktur. Bundan daha büyük bir zarar olabilir mi insana? Bundan daha büyük bir zarar olamaz. İşte günahların insan üzerindeki etkisi budur. Taatler nasıl ki insanı Allah'a yaklaştırıyorsa, Taatler insanı müttakilerden kılıyorsa, derece derece insanı yükseltiyorsa masiyetler de aynen böyledir. İnsan işlemiş olduğu her günahla beraber Allah Azze ve Celle'den biraz daha uzaklaşır. Ve en tehlikelisi de kardeşler, insan Allah'a onun isim ve sıfatlarıyla kulluk edemez. Siz mesela diyelim ki size biri sordu, Allah Azze ve Celle seni niye yarattı? Diyeceksiniz ki Allah beni ona kulluk edeyim diye yarattı. Peki sen Allah'a nasıl kulluk ediyorsun? Ben Allah'a isimleriyle ve sıfatlarıyla kulluk ediyorum. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisini isim ve sıfatlarıyla bize tanıtmıştır. Masiyet işleyen insan, yani mesela dikkat edin Allah'ın isim ve sıfatlarına bazı örnekler vereceğim. Mesela Allah'ın bir sıfatı nedir kardeşler? Allah kariptir, kula yakındır. Allah'ın bu ismini, Allah'ın bu sıfatını bilen insan Allah Azze ve Celle'ye buna göre kulluk eder. Mesela El-Karib olarak Allah'ı tanıyan insan, Allah Azze ve Celle'ye dua eder. Çünkü o ona yakındır, sesini işitir. Sıkıntısı olduğunda hemen Allah'a iltica eder. Mesela yapacağı hayırları en güzel şekilde yapar. Yani ihsan üzere yapar. Niye? Çünkü Allah bana yakındır. Allah Azze ve Celle yaptıklarımı görüyor. Allah yaptıklarından haberdardır diye yapacaklarını en güzel şekilde yapar. Bir masiyet işleyecek örnek veriyorum. Allah Azze ve Celle bana o kadar yakındır ki işleyeceğin bu masiyetten dolayı bana azap etmesi... Beni çekip alması, hayırla benim arama perde çekmesi an meselesidir der. Ve insan dikkatli bir şekilde Allah'a kulluk eder. Fakat günah işleyen bir insan Allah'ın bu sıfatını hayatından iptal eder. Yani her gün aynı günahları işleyen, her gün aynı günahlarla Allah'a isyan eden bir insan, Allah'ın yakın sıfatını kendi üzerinden müşahede etmesi mümkün müdür? Mümkün değildir. Zaman içerisinde Allah'ın yakın olmasını istemez zaten. Yani Allah keşke bana yakın olmasa, Allah keşke bana uzak olsa diye insan kendi kendine itiraf edemediği bir şuurun içerisine kapılır. Bunu iptal eder. Günahla beraber bunu iptal eder. Bununla beraber yapacağı birçok salih amelden mahrum olur. Ve beraberinde yapmaması gereken birçok masiyeti de beraberinde insan yapmış olur. Onun için kardeşler, masiyetler kul ile Allah arasına bir uzaklık koyar. Kulu Allah'a karşı yabancılaştırır. Ki Allah kula şah damarından daha yakındır. Hakeza günahlar İnsanı insanlardan da uzaklaştırır. Yani biliyorsunuz insanlar iki kısım. İnsanlar ya salihtir, takva ehli insanlardır veyahut da facir olan insanlardır. Facir olan insanlarla arasına bir mesafe koyar. Onlara karşı yabancılaşır. Çünkü insan onların elinden ve dilinden emin olmaz. Günahkar olan bir insan, insanlar onun elinden ve dilinden emin olmadığı için Kendisi Allah'ın bütün perdelerini ve bütün sınırlarını yıttığı için sürekli başkalarının da kendine yönelik perdeleri yırttığını, başkalarının da kendine yönelik sınırları çiğnediğini düşünür. Bu bir psikolojik durumdur. Yani insan hayata kendi penceresinden bakar. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki 4-5 tane gıybet eden arkadaş düşünün. Yani bunlar bir araya oturdular. Müslümanlarla ilgili gıybet yapıyorlar. Konuşuyorlar. Bir tanesi ortamdan kalktı gitti kardeşler. Ortamdan çıkar çıkmaz aklına ilk gelecek şey şudur. Ben bunlarla beraberken biz nasıl başkalarını çekiştiriyorduysak, acaba ben gittikten sonra bunlar da benim arkamdan konuştular mı? Bakın beraber günah işlediği, aynı ortamı parlaştığı mas masiyet arkadaşlarından bile emin değildir. Çünkü onlarla beraber aynı cürmü işlediğinden dolayı, kendisi bu defa aynı sıkıntıyı hisseder. Mesela başkalarının kadınlarına ve kızlarına bakın, iffet duygusu olmayan, İnsanların namuslarına gözünü diken bir insan ne kendi ehline güvenebilir ne de Müslüman kardeşlerine veyahut da facir kafir kardeşlerine güvenemez. Neden? Çünkü kendisi insanların kadınlarına baktığı zaman Allah'ın koyduğu bir hududu, Allah'ın koyduğu bir perdeyi çiğnemiştir. Her arkasını döndüğünde birilerinin de onun namusuna baktığını düşünür. Her arkasını döndüğünde birilerinin de onun ırzına tasallut edeceğini düşünür ve hayat çekilmez bir hale gelir fasıklara karşı arasında bir mesafe olur onlara karşı bir yabancılık bir vahşet hissetmeye başlar salih insanlarla da böyledir günahkar insanların salih insanlarla arası yoktur İbnül kayyım Rahimahullah diyor ki nasıl ki sağlam olan bir beden çöplükten pislikten kötü kokan kötü manzaradan rahatsız oluyorsa hakeza sağlam olan bir kalp de facir olan fasık olan bir kalpten rahatsız olur yani mesela bir adamın burnu çalışıyor diyelim bir adamın gözü görüyor. Siz bu adamı götürüp mezbahanaya koyduğunuz zaman, bu adamı götürüp bir sakadatsın içerisine koyduğunuz zaman, bu adamı götürüp bir çöplüğün içerisine koyduğunuz zaman, bu adamın rahatsız olmadan orada beklemesi düşünülebilir mi? Mümkün değil. Çünkü Allah'ın yarattığı burun güzel kokularla mutlu olur. Kötü kokular onu rahatsız eder. Göz de böyledir. Güzel manzaralar insanı memnun eder. Kötü manzaralar insanı rahatsız eder. Kalp de aynen böyledir kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu bu kalp eğer bozulmamışsa, hastalanmamışsa salih olan insanlarla huzur duyar. Onların içerisine girdiği zaman yani hiç böyle tarif edemeyeceği bir sevinç hisseder kendi kalbinde. Bozuk olan bir kalp de aynen böyledir. Facir insanların içerisinde huzur duyar. Fakat Müslümanların içerisine geldiğinde, salih olan insanların içerisine geldiğinde adeta kalbi mengenenin içerisindedir. Sıkıştıkça sıkılır, sıkıştıkça sıkılır. Onun için kardeşler, bizler Allah'la aramızdaki mesafeyi kaldırmak istiyorsak, salih insanlara dost, facir olan insanlarla da aramızda bir mesafe olsun, onlardan uzaklaşalım diyorsak, önce mafiyetler ile aramıza bir şey koymamız lazım. Mafiyetler ile aramıza bir mesafe koymamız lazım. Üçüncüsü kardeşler, mafiyetler insanın en çok ihtiyacı olan şeyden insanı mahrum ederler. Sizin neye ihtiyacınız varsa, ihtiyacınız olan şey Allah Azze ve Celle'nin yanındadır. Ve Allah Azze ve Celle'nin yanında olan şeyler ancak O'na itaat edilerek elde edilir. Mesela örnek veriyorum. Siz evlendiniz diyelim. Evlendiğiniz zaman neye ihtiyacınız var kardeşler? Evlendiğiniz zaman mutluluğa, sevince, aşka, sevgiye ihtiyacınız var. Allah Azze ve Celle böyle diyor çünkü. Allah evliliği bunun için meşru kulmuş. min اَيَاتِهِ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات <gülüyor> لقوم يتفكرون Allah'ın ayetlerindendir ki, sizin nefislerinizden sizlere eşler yarattı. Allah'ın kadınları yaratması Allahu Teala'nın ayetlerindendir. Allahu Teala niye kadınları yarattı? Niye erkeklere eş kıldı? Liteskunu <gülüyor> ileyha bi onlarda sükunet bulasınız diye. Yani mesela diyelim sen sokaktasın, işin hengamesindesin, stres, problem, ödemeler, kira vesaire. akşam eve girdiğinde kadını gördüğün anda sükunete ereceksin. Yani o stresin, o kızgınlığın, o öfken hepsi gidecek. Allah Azze ve Celle bunun için evliliği meşhur olur. Kadın daha keza öyle. Yani kadın çocuklar, ev işi, bulaşık, temizlik, kadın bunalacak, stres yapacak. Akşam koca eve girdiği zaman, kocanın yüzünü gördüğü zaman adında bir sükunet oluşacak, bütün o stresini unutacak. Başka? beynekum بَيْنَكُمْ ve rahme. Allah sizin aranıza meveddet kıldı, sevgi kıldı. Yani birbirinize istek duyarsınız, birbirinize şefkat duyarsınız ve Allah azze ve celle sizin aranıza rahmet koydu. Birbirinize karşı içinizde bir acıma hissi vardır. Birbirinize şefkatle yaklaşırsınız. Güzel. Demek ki ben evlendiğim zaman, benim Allah'tan ihtiyacım olan şey bu üç şey. Sükunet, aşk, sevgi, bir de beraberinde merhamet. Masiyet ehli olan insan bunların hiçbir tanesini bulamaz. Allah Azze ve Celle ihtiyacı olan bu şeylerden onu mahrum eder. Şimdi bazen adam diyor, ben evlendim, evlenirken çok dikkat ettim, işte kadınla defalarca konuştum ama hayat bana zehir oldu. Niye? İşte bu kadının kültürü şöyle, niye İşte bu kadın çok edepsiz, niye işte bu kadın çok serkez? Hiçbiri değil kardeşim. Sadece sen Allah'a masiyet işlediğin için, sen günahkar bir kul olduğun için, Allah Azze ve Celle senin ihtiyacın olan mutluluğu senin hayatından çektiği aldı. Tek sebep bu. süfyan Sevri diyor ki, Ben Allah'a isyan ederim ve o isyanın etkisini bazen atımın serkeşliğinde, bazen de karımın serkeşliğinde görürüm. Yani ben bir isyan ederim Allah'a, günah işlerim. Sonra bir bakarım ki bindiğim at, ata bindiğinizde neye ihtiyacınız vardır? Atın uyumlu bir şekilde sizi istediğiniz yere ulaştırması. Bakarım ki at serkeşlik yapar. Bilirim ki bu benim günahımın sebebiyledir. Eve gelirim, karım bir serkeşlik yapar, bilirim ki bu gene benim günahım sebebiyledir diye. Onun için bugün ailelerimize huzur yoksa kardeşler, bu bizim işlediğimiz günahlar sebebiyledir. Mesela kardeşler, çalışan bir adamın neye ihtiyacı vardır? Kimseye muhtaç olmadan, borcun zilletine düşmeden rızkını temin etmeye ihtiyacı vardır. Günah, rızıkla insan arasındaki perdedir. Günahkar olan insanlar, ya Allah Azze ve Celle onları rızıktan mahrum eder? Veya rızık verdiği halde ki bu daha tehlikelidir gene rızıktan mahrum eder. Yani adamın yedi sülalesine yetecek parası vardır ama adam açtır. Adamın yedi sülalesine yetecek parası vardır. Fakat gidip yani konuşsanız çıkarıp cebinizden adama karşılık vermek gelir içinizden. Çünkü adam açtır. Bu birincisinden daha tehlikelidir. Yani Allah iki şekilde insanı mahrum eder. Ya rızkı insandan çeker alır ya da rızkı verir ama insan yokmuş gibi davranır. İkincisi daha büyük bir zilletsir. Şimdi bakın kardeşler Aleyhissalatu vesselam İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki: "İnnel abde la yahrumu anir rizq bi zenbin Kul isabet ettiği bir günahtan dolayı rızıktan mahrum olur. Rızık kimin yanında kardeşler? Rızık Allah'ın yanındadır. "Ve fis sema'i rizqukum ve ma Sizin rızkınız da size verilen sözler de hepsi semadadır. Hepsi Allahu Teala'nın yanındadır. Sen Allahu Teala'nın yanındaki rızkı talep etmek istiyorsan Önce Allah'la arandaki perdeleri kaldıracaksın. Yani Allah'a itaat edeceksin. Sen Allah'a isyan etmekle beraber Allah Azze ve Celle'nin seni rızıklandırmasını beklersen heyha çok beklersin. Allah Azze ve Celle ben İsrail için diyor ki وَلَوْ أَنَّ amanu الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Şayet o beldenin ehli mümin olsalardı, şayet o beldenin ehli takvalı olmuş olsalardı, yani taatleri yerine getirip masiyetlerden sakınsalardı biz yerin ve göğün bereketlerini onlara açardık diyor Allah Azze ve sellem. Eğer Allah yerin ve göğün bereketlerini açmamışsa hayatımızdaki birçok şeyde bereket yok ise kardeşler bu bizim işlemiş olduğumuz masiyetlerden dolayıdır. İlim talebesinin en çok neye ihtiyacı vardır kardeşler? İlme. Fehm etmeye, anlamaya ve hafz ihtiyacı vardır. Masiyetler ilim talebi bu ihtiyacından mahrum bırakır. İlim talebesini bu ihtiyaçlarından mahrum bırakır. İmam Şafii diyor ki, ben bir gün Malik'in huzurundaydım. Biliyorsunuz İmam Şafii, Rahimahullah, İmam Malik'in öğrencisidir. Şimdi İmam Malik bakıyor, bu Şafii çok akıllı, çok zeki bir genç. Yani bir okuduğunu bir daha unutmuyor. Dinlediğini dinlediği gibi anlıyor. Diyor ki, ey genç, ben Allah'ın senin kalbine bir nur koyduğunu görüyorum. ''Sakın ha o nuru masiyetlerin karanlığıyla söndürme.'' Ey genç, ben Allah'ın senin kalbine bir nur koyduğunu görüyorum. Yani bu kadar parlak bir zekan var, bu kadar iyi anlıyorsun, bu kadar iyi haszediyorsun. Mutlaka bu Allah Azze ve Celle'nin senin kalbine koyduğu bir nurladır. ''Sakın masiyetlerin karanlığıyla bunu söndürme.'' diyor. Yine İmam Şafi kardeşler, bir gün hocası olan Selef'in büyük imamlarından en yanına geliyor. Şimdi normalde Şafii kitap okurken, şöyle düşünün iki sayfa halinde, bir sayfanın üzerine elini koyuyor şöyle, bir sayfayı böyle okuyor. Yani bir kere gördüğünde ezberlediği için, bir sayfayı okurken olur ya, gözüm öbür sayfaya takılır, ezberler karışır birbirine diye bu şekilde okuyor. Bu size çok acayip gelmesin. Yani şu anda Moritanya'daki insanlar da böyle. hani Moritanya'da kalem kağıt kullanılmadığı için, her şey ezbere dayalı olduğu için, insanlar, yani bir arkadaşımız anlatıyordu. Tudi Arabistan'da okumuş. Yurtta diyor bir arkadaşla beraber çikolata yedik. Moritanyalı bir arkadaşımız. Çikolata yerken diyor o da bu çikolatanın arkasında hani küçük küçük yazılar var diyor. Onu okudu, okuyor. Bitirince diyor ben dedim işte yani bunun içinde acaba şu madde var mı bu madde var mı başladı tek tek anlatmaya diyor. Sen nereden biliyorsun dedim diyor. Eki ben ezberledim burayı dedi diyor. Ezberden bana o arkadaki küçük küçük yazıları ezberinden anlattı diyor bir okumayla. Çünkü adam kalem çağıt kullanmamış. Ömrü boyunca ezber yapınca ezber kuvvetlenmiş. İmam Şafii'nin de böyle bir zekası var. Bir gün kocasının yanına geliyor, ezberini veremiyor. Okuyor olmuyor, okuyor olmuyor. Ee, veki ona soruyor diyor, ey Şafii bugün başına bir iş geldi mi? İmam Şafi diyor ki, ey imam ben yolda gelirken önümde yürüyen bir kadın gördüm. Kadın giderken topuğu açıldı. Topuk sadece başka bir şey değil. Kadının topuğu çok güzeldi, ben de kadının topuğuna baktım. Sadece bu oldu diyor. Vekî ona diyor ki, ''Ey Şafi, şüphesiz ki ilim Allah'ın nurudur ve Allah nurunu asi olan insanlara vermez. Ey Şafi, şüphesiz ki ilim Allah'ın nurudur ve Allah azze ve Celle nurunu asi olan insanlara vermez.'' Onun için kardeşler, şimdi mesela diyelim ki talebelerimiz çok şikayetleniyorlar. İşte eskiden hani işte şey yokmuş, eskiden kalem çağıp yokmuş, işte eskiden hava berrakmış, işte i̇nsanlar sahradaymış. Ondan dolayı ezberleri çok kuvvetliymiş. E biz teknolojiye alıştık. İşte biz kayıt aletleri kullanıyoruz. Bizim onun için öyle bir şey yok kardeşler. Ezber yapan gene yapıyor. Fehmeden gene ediyor. Zalike fadlullahi utihime yaşa. Bu Allah'ın fazlıdır. Allah dilediği zaman dilediğine veriyor. Problem masiyetlerdir kardeşler. Problem masiyetlerdir. Kalpler masiyetlerin zulmetiyle kararınca ilmin nuru sönüyor o kalplerde. İlmin nuru sönünce de ya fehme anlayışa etki ediyor ve da hafıza ve ezbere etki ediyor. Ondan dolayı ilim talebesinin ihtiyacı fehimse, ezberse önce masiyetlerle arasına bir mesafe koyacak. Mücahidin en çok ihtiyacı olan şey nedir kardeşler? Mücahidin en çok ihtiyacı olan şey Allah Azze ve Celle'nin ona yardım etmesidir. Mücahidin en çok ihtiyacı olan şey Allah Azze ve Celle'nin ona yardım etmesidir. Allah Azze ve Celle Müslümanlara yardım etmezse İnsanlık tarihinin hepsini kast ederek söylüyorum. Müslümanların yaptıkları hazırlık ve güçleriyle kafirlere galip çalmaları mümkün değildir. Çünkü bu Allah'ın sünnetine aykırıdır. Allah kafirleri güçlü, Müslümanları zayıf kılmıştır. Bedensel anlamda, güç anlamında, teknoloji anlamında. Bu Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar değişmeyecek olan bir kaydedir. Şimdi Ömer Radiyallahu An Saadeniye Abi Waqqas'ı Irak üzerine gönderdiği zaman Saadeniye Abi Waqqas'a bir mektup yazıyor. Bu mektubun içerisinde Sa'd ibn-i Ebu diyor ki, ''Ey Saad, sana ve seninle beraber olan orduya takvayı emrediyorum.'' ''Sana ve seninle beraber olan orduya takvayı emrediyorum.'' Çünkü takva, hazırlıkların en kuvvetlisi ve savaştaki en büyük hiledir. Düşmana karşı en büyük hiledir diye. Biz, düşmanlarımıza ancak takva ile galebe çalar, ve onların masiyetleriyle onlara galebe çalarız. Eğer bizler masiyet konusunda onlarla eşit olursak, şüphesiz ki onların gücü ve kuvveti bizden daha üstündür, o zaman bize galebe çalarlar diye. Bu sahabenin kitaptan ve sünnetten anladığıdır. Yani adamlar oturup düşünmüşler. Biz savaşlara çıkıyoruz, biz 300'üz onlar 1000, bin. biz 1000'iz onlar 3000, biz 10.000'iz on onlar 100.000 misal. Bizde bir tane binek var, onlarda 100 tane binek var, bizde 10 tane Oku, oku olan adam var, onlarda bin tane oku olan adam var. Biz üç tane kurmayı bin kişi yiyoruz, onlar bin kişi on tane deve kesip yiyorlar. Misal. Aramızda bu kadar fark varken nasıl oluyor da her seferinde biz bunlara galebe çalıyoruz? Çünkü dünyalık akılla bunu izah etmek mümkün değildi. Yani dünya aklıyla bunların bunlara üstün gelmesi lazım. Bunu anlamışlar. Ha. Demek ki biz takva ehli, onlar da Allah'a isyan ediyorlar. Onlar Allah'a isyan edikçe, ettikçe Allah Azze ve Celle bizi onlara galip kılıyor, bize melekleriyle yardım ediyor. Eğer biz de Allah'a isyan eder, onlarla bu konuda kendimizi aynı seviyeye düşürürsek, Allah Azze ve Celle yardımını çeker, Allah uhrevi olan manevi yardımını çekerse, dünya güçleri karşı karşıya kalır. Dünya güçleri karşı karşıya kalırsa da onların bizi şey yapmaları, bizim onlara galebe çalmamız mümkün değildir. Düşünün mesela Hud gününü kardeşler. Allah Azze ve Celle yardım etmedi Uhud gününde Müslümanlara. Misal. Niye yardım etmedi? Allah Azze ve Celle Uhud gününde Müslümanlara. Müslümanlar düşündü. Acaba dediler biz niye böyle oldu? Başımıza bu işler niye geldi? Allah Azze ve Celle ayet indirdi. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْسَيِّئَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Nefislerinize isabet eden bütün kötülükler sizin ellerinizle kazandığınızdan dolayıdır. Yani siz daha önce günahlar işlediniz. Bu günahlar Allah'ın katında mahfuz bir hale geldi ve günü geldi Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu Allah Azze ve Celle'si yardımından mahrum bıraktı. اِنَّ الَّذ۪ينَ minkum مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ اِنَّ مَسْتَزَلَّهُمُ İki ordunun karşılaştığı gün bırakıp kaçanlar, gerisin geriye dönenler şeytan onların ayaklarını daha önceden işlemiş olduğu günahlarla kaydediyor Allah Azze ve Celle. Yani onlar günah işlediler, işlediler, işlediler, şeytana yol verdiler nefislerine karşı. O gün geldiğinde Allah'ın yardımına muhtaçlardı. Allah yardımını çekince şeytanla baş başa kaldılar. Şeytan da onların ayağını kaydırdı ve o gününde yardımsız kaldılar diyor Allah Azze ve Celle. Onun için kardeşler, bugün mesela Müslümanlar çok konuşuyorlar. E, kafirler çok güçlü, İşte onların elinde teknoloji var, işte biz şöyle... Bunların hiçbir tanesiyle alakalı değil mesela. وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوُ Senin Rabbinin askerlerini bir tek senin Rabbin bilir. Eğer Allah Azze ve Celle dilerse insanın aklının hafsalasının almayacağı şeyleri Müslümanların yardımcısı kılar. Ben size şimdi bir soru sorayım. Bedir gününde yani İslam'daki en büyük zafer hangi zaferdir? Bedir gününde elde edilen zaferdir. 300 kişi, 1000 kişiyle karşılaşmıştır ve Allah Azze ve Celle onlara tarihin hepsini kuşatacak bir zafer nasip etmiştir. Peki, Bedir gününde Allah Azze ve Celle Müslümanlara neyle yardım etti kardeşe Uykuyla. Aklınız bunu alıyor mu? Yani savaşta uyku insanı ne hale getirir? Savaşta uyuyan ölür. Normalde akıl bunu gerektirir. Yani bir adam savaşta uyudu mu, ölmesi lazım. Fakat Allah Azze ve Celle, Bedir gününde Müslümanları uyuttu ve Müslümanların uykusuyla Müslümanlara zafer getirdi. Nasıl? Şimdi şeytan sürekli vesvese veriyor. Bunlar çok güçlü, bunlar çok fazla, sizi perişan edecekler. Siz zaten ganimet için çıktınız, savaş için çıkmadınız. Bak savaşla karşılaştınız. Allah Azze ve Celle diyor biz sizin üzerinize bir uyku indirdik. Müslümanların, sahabeler diyor ki bizim elimizden kılıçlarımız düşüyordu. Yani ayaktayken kafamız gidiyordu. Bir kafalarını kaldırıyorlar. Sanki karşılarında yüz tane adam var. Yani Allah Azze ve Celle diyor hani Allah sizi onların gözünde onları da sizin gözünüzde küçükmüştü. Yani siz onlara baktığınız zaman bin kişi değil de yüz kişi görüyordunuz onları diye. Allah Azze ve Celle Müslümanlara bu şekilde bir şey verdi. Gözlerini bir açtılar ki başka taraflardan ayak sesleri geliyor. Yani başka taraflardan atlıların ayak sesleri geliyor. Sahabe diyor vallahi biz kılıcımızı kaldırırdık. Daha kılıcımızı indirmeden aşağıya bir bakardık ki kartımızdaki kafir aşağıya düşmüş diye. Yani kardeşler Allah Azze ve Celle diler ise eğer insanın aklının almayacağı şeyleri savaşta Müslümanlara yardımcı kılar. Onun için bugün Müslümanlar zafer ve başarı elde edemiyorlarsa bu aramızdaki fasıklar sebebiyledir. Müslümanlar zafer ve başarı elde edemiyorlarsa bu aramızdaki fasıklar sebebiyledir. Veya aramızda bazılarının itikadi meseleleri önceleyip ahlaki ve ameli meseleleri erselemeleridir. İtikat bizleri sadece savaş meydanına çıkarır kardeşler. İtikat bizleri sadece savaş meydanına çıkarır. Yani sen inanırsın hak budur dersin, batıl budur dersin, bu akiden seni savaş meydanına çıkarır. Zafer, ganimet, yeryüzünde temkin, yeryüzünün varisi olma, bunlar akideden daha ziyade bunlar amelle elde edilen şeylerdir. Savaş meydanına çıktıktan sonra Allah'a takva ile kulluk eder, nasiyetlerle arana bir perde koyarsan, eğer Allah Azze ve Celle kardeşler sana o zaman yardımını indirir. Aksi halde Allah Azze ve Celle'nin sana yardımını indirmesi mümkün değildir. Yine kardeşler bir tane daha söyleyeyim inşallah. Masiyetler karada ve denizde fesat çıkmasına sebebiyet verirler. Masiyetler karada ve denizde fesat çıkmasına sebebiyet verirler. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki Zahara'l fesadu fil barri vel bahri bima kesebet Karada ve denizde fesat Karada ve denizde huzursuzluk, düzensizlik insanların elleriyle kazandıklarından dolayı çıkmıştır. Şimdi mesela özellikle haberleri takip eden veya da işte biraz okumaya çalışan kardeşler şunu görüyorlardır. Küresel ısınma var, enerji kaynakları tükeniyor, dünyada su bitiyor, yüz sene sonra yeşil kalmayacak, termik santrallerden dolayı balık kalmayacak, işte oksijenin bozulmasından dolayı atmosfer delindi. İşte dünya helaka doğru gidiyor. Dünya uçsuz bucaksız genişliyor falan. Bu tip şeyler görüyorsunuz. İnsanlar eylem yapıyorlar. İnsanlar toplanıyorlar vesaire. Sorsanız bu insanlara sebebi ne? Size cevap olaraktan diyorlar ki tüketim çılgınlığı. Yani insanlar öyle bir tüketiyorlar ki dikkatsiz bir şekilde bu dikkatsiz tüketim diyorlar kainatın düzenini bozuyor. Oysa kardeşler bu sorunun cevabı bu değil. Kainatın düzeninin bozulması, insanların işlediği günahlar sebebidir. Neden? Çünkü Allah bütün bu kainatın yaratıcısıdır. Yerde ve gökte olan her şey Allah azze ve Celle itaat ediyor. Allah azze ve Celle hatırlarsanız geçen dersinizde bununla alakalı bir şey anlatmıştım size. Yani kainattaki her şey Allah azze ve celle'ye kulluk ediyor. وَاِنْ şeyin illa اِلَّا bihamdihi, بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ Yerde ve gökte olan hiçbir şey yoktur ki, var olan her şey mutlaka Allah'a hamdiyle tesbih eder. Yani Allah azze eksikliklerden tesbih eder ve Allah azze ve hamd eder. Hatta demiştik kuşlar bile buna dahildir. Allah azze ve göklerdeki kuşları anlatırken kad alime ve hepsi nasıl Allah'ı tesbih edeceğini hepsi nasıl Allah azze namaz kılacağını bilmiştir diyor Allah azze Kuşları anlatıyor, kuşlardan bahsediyor. E şimdi düşün, yerde ve gökte olan her şey Allah Azze ve Celle'yi tesbih etmek, Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek için yaratılmış. İnsan da böyle. İnsan bunu bozup Allah'a isyan ettiğinde kainatın düzenini bozuyor. Kainatta fesat, kainatta düzensizlik söz konusu oluyor. Şimdi mesela diyorlar işte günde 10 tane deprem oluyor, 5 tane sel oluyor, 7 tane bilmem ne oluyor falan. İnsanlık felakete doğru gidiyor, insanlık helaka doğru gidiyor diye. Sebebini ne olarak açıklıyorlar? İşte yerin altındaki enerjinin kaynaması, Toprağın kayması vesaire, Bunlar zahiri sebepler. Peki Allah niye toprağa hareket ettirsin? Mesela soru. Allah eğer bu binaları yıkacaktıysa niye bize imar etme fırsatı verdi? Allah eğer bu memleketleri depremle yerle bir edecektiyse niye Allah buraları yarattı? Allah eğer bu toprağı kaydırıp erozyona sebebiyet verecektiyse Allah Azze ve Celle bu toprağı niye yarattı, niye buraya yerleştirdi o zaman? Yani madem yıkacaktı, madem yerle bir edecekti, Allah Azze ve Celle niye yarattı bunları? Allah bunları yıkmak için yaratmadı kardeşler. Allah insanlar bunları imar etsin. İnsanlar bunlardan faydalansın diye yarattı. Fakat insanlar Allah'ın arzında, Allah'ın kubbesinin altında Allah'a isyan edince Allah Azze yarattığı bu şeyleri ters çevirdi bu sefer. insana azap haline getirdi. Bir gün Zeynep annemi söylüyor İmam Bukhari rivayet ediyor. Peygamberimiz diyor uykudan uyandı. Yani yatağında yatıyor. Böyle Kanter içerisinde hani korkmuş bir insan gibi uykusundan uyandı. Allahu Ekber dedi. Bir rivayetel la ilahe illallah. وَيْلٌ لِلْعَرَبِ min شَرِّنْ قَدِ اِقْتَرَبُ olsun Araplara yaklaşan şerden dolayı dedi. Yani demek ki bir rüya görmüş. Araplara bir şerrin yaklaşacağını anlamış. Ve aleyhissalatü vesselam bundan insanları uyarıyor. Sebep çünkü aleyhissalatü vesselam diyor bugün. Ravi diyor ki elini de böyle yaptı peygamberimiz. Halka haline getirdi. Bugün ye'ecuc ve me'ecucun seddinden bir delik açıldı diyor aleyhissalatü vesselam. E şimdi ye'ecuc ve me'ecuc, biliyorsunuz kıyametten önce insanlar helak etsinler insanları, insanlara zarar versinler diye Allah Azze ve Celle'nin göndereceği yaratıklar topluluğu Şimdi Zeynep annemiz bunu duyduğu zaman şu iki şeyi birbirine yakıştıramıyor. Yani şimdi biz Medine'deyiz, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bütün insanlar burada. Ebubekir burada, Ömer burada, Osman burada, hepsi burada, Ali burada, e bir taraftan peygamberimiz diyor, set açıldı. Yecüc mevcut gelecek, Araplar helak olacak. Zeynep annemiz soruyor, اَنَهْلِكُ وَف۪ينَ الصَّالِحُونَ Aramızda salihler olduğu halde helak olur muyuz ey Allah Allah'ın Resulü? Yani diyelim yecüc mevcut çıktı. E bizim aramızda salih olan insanlar var. Helak olur muyuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki, Evet, kötülükler sizin içinizde çoğaldığında, aranızda salihler olsa da helak olursunuz. Yani bugün yeryüzünün bazı bölgelerinde salih olan insanlar var olmuş olsa bile, pislik, günah, fuhşiyat çoğaldığı zaman kardeşler, Allah Azze ve Celle oraya zevzeleler, depremler, helak gönderiyor ve insanların yaşamış olduğu bu afetlerin birçoğu da bunun sebebiyledir. Şimdi geçen derslerimizde bir soru sorulmuştu, anlatmıştım hatırlıyorsanız. Mesela Mısır'la ilgili bir soru soruldu. Yani işte tabii ben şunu anlamıyorum, aramızda tevhidi savunan bazı insanlar, Mısır'la alakalı birtakım açıklamalar yapıyorlar. Vallahi benim aklım, yani aklımı kaybedecek oluyorum. Yani tevhid, tevhidi bildiğine inandığımız, İslam'ı bildiğine inandığımız, tevhidle ile ilgili kitaplar yazdı, yaza, yazdığını düşündüğümüz insanlar, Mısır'da ölenler mazlumdur, zalimler mazlumları katlediyor. İşte Mısır'da meydanlarda öldürülen Müslüman şehitler falan. Bunlar demokrasi şehididir kardeşler. Madem eğer bu yolda ölmek şehitlikse biz de bu kadar zorluk çekmeyelim o zaman. Bizler de gidelim demokrasiyle şey yapalım, demokrasiyle muamele edelim, öyle mi? Eğer orada ölen insanlar şehitse, eğer orada ölen insanlar mazlumsa, eğer onları öldüren insanlar İslam düşmanıylarsa o zaman, biz niye bu kadar sıkıntı çekiyoruz? Madem demokrasi için yapılan gösterilerde ölenler şehit oluyor, madem demokrasi için öldürülenler İslam uğruna öldürülüyor, hepimiz demokrat olalım o zaman. Allah Azze ve Celle diyor ki, فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ Biz kavimleri günahlarıyla helak etti biz kavimleri günahlarıyla helak ettik. Bugün Mısır'da yaşanan şey, insanların demokrati günahının karşılığıdır. Yani o insanlar Allah'a isyan ettiler. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yolunu değiştirdiler. Peygamberin menhecini ellerinin tersiyle ittiler, gittiler batıdan bir menhec getirdiler. Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal kılan parlamentolarda kanun yaptılar. Allah'ın dostu ve sevgilisi olan insanları hapsettiler. Allah'ın düşmanlarıyla söz birliği yapıp Müslümanları vurdular. Ondan sonra da Allah azze ve celle onları günahları karşılığında helak etti. Demokrati günahının zürmünü çekiyorlar şu anda. Bize ne onların şehadetinden, bize ne onların İslam'ından, bize ne onların başına gelenlerden. Biz üzüleceksek onların bu dava üzerine ölmelerine üzülmeliyiz. Biz üzüleceksek onların ateşin ehli olduğuna üzülmeliyiz. Biz üzüleceksek onların dinin aslını nakz edip, müşrik olarak Allah'ın huzuruna gittiklerine üzülmeliyiz. Yoksa mazlum olarak ölmüşler. Yoksa onları öldürenler İslam düşmanıymış falan. Bizim böyle bir problemimiz olamaz kardeşler. Bunu söyleyen insanlar ki ben hüsnü zan yapıyorum. Meseleye bu açıdan bakmadıklarını kafirlere laf söyleyeceğiz. Zalimlere laf söyleyeceğiz derken farkında olmadan o insanların yollarını meşrulaştırdıklarını fark etmediklerini düşünüyorum. Yani bunu da hüsnü zanla yapıyorum. Çünkü aksi halde bir insan orada ölenlerin şehit olduğuna inanıyorsa Müslüman olamaz. Yani bir insan demokrasi uğruna ölen bir adamın şehit olduğuna, demokrasi için yapılan savaşın İslam savaşı olduğuna, demokrasi için yapılan gösterinin e, İslami bir gösteri olduğuna inanıyorsa, bu insanın Müslüman olması, bu insanın İslam dininden bir şeyler anlaması kesinlikle ve kesinlikle mümkün değildir. Ondan dolayı kardeşler, günahlar, İnsanların başına Allah Azze ve Celle'nin azabını getirir. Kainatın düzenini yerle bir eder. Yani bugün yeryüzünde sükunet istiyorsak, ister maddi ister manevi fark etmez. İnsanların öncelikle nereye dönmesi lazım? Takvaya dönmesi lazım. İnsanların masiyetlerden el etek çekmesi lazım. Aslında kardeşler daha anlatmak istediğim bazı maddeler vardı. Bazılarını atladım zaten. Yani kısa olması için biraz da çünkü vaktimiz fazla yeterli değil. Fakat ben sadece burada şunu anlatmak istedim açıkça. Bu konu öyle sohbetle, dersle anlatılabilecek bir konu değil. Yani insanoğlu günah işliyor, fakat işlemiş olduğu günahları küçümsüyor. Niye? Çünkü insanoğlu biliyorsunuz peşinci. Yani yaptığı işin peşinden karşılığını görmediği zaman, onun hayatına bir zarar getirebileceğini düşünmüyor. Fakat Allah Azze ve Celle sabırlı. Yani Allah Azze ve Celle'nin sabrı kadar başka bir sabır kesinlikle yoktur. Allah Azze ve Celle günahkar kuluna mühlet veriyor. Günahkar kuluna sabrediyor. Ve zamanı geldiği zaman günahkar kulunu çekip alıyor Allah Azze ve Celle. Onun için işlemiş olduğumuz günahları basite almayalım. Tövbe kapısı önümüzde açıkken kendimizi tövbeden mahrum etmeyelim. Bilelim ki işlemiş olduğumuz her günahın dünyada ve ahirette mutlaka bir karşılığı vardır. Ve Allah Azze ve Celle tövbe etmediğimiz müddetçe mutlaka bizi bunun ile cezalandıracaktır. Bunlar bazen insanın dinine bazen insanın ahlakına, bazen insanın dünyasına ama mutlaka bir şekilde insana zarar veriyor. Allah Azze ve Celle bizleri kendisine karşı takvayla kulluk eden kullarından eylesin. Anlatmış olduğumuz bu konularda bu konuları doğru anlamayı aynı şekilde doğru bir şekilde yaşamayı Allah Azze ve Celle bizlere nasip eylesin. Kendi hatlarına ve hudutlarına karşı Allah Azze ve Celle bizlere bir saygı, bizlere bir takva, bizlere bir şuur nasip eylesin. Allah Azze ve Celle salih amellerle aramızdaki perdeyi kaldırsın. Bizleri salih amellere muvaffak kılsın. Allah Azze ve Celle dünyanın doğusunda ve batısında İslam için mücadele eden bütün kardeşlerimizle kendi yardımı arasındaki bütün sebepleri ortadan kaldırsın. Ve bir an önce yardımını bize göstersin. Allahümme amin, Allahu amin, Allahümme amin. Fakir de elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu ve rahmetullahi ve